Selamı vermek mi, almak mı daha sevaplıdır? Evet. diye sormuşlar Şimdi, e, öncelikle şunu bilelim. Selam vermek sünnettir. İki Müslüman birbirleriyle karşılaşırlarsa, selam verir, vermeleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin güzide sünnetlerindendir. Ancak selam verilince, o selamı almak da farzdır. Verilmesi sünnet, Alınması ise farzdır. Ancak bir kişi diyelim ki bir topluma selam vermiş ise bu durumda o toplumda bulunan insanlardan birisi selamı almış olursa hepsi selamı almışçasına sevap alırlar ve o alan kişi onların üzerinden de farz görevini düşürmüş olur. İkinci merhalesi ise selam vermek mi daha sevaptır, almak mı daha sevaptır? Her zaman unutmamak lazım ki bir işi, hayırlı bir işi başlatan kişi onu devam ettirenden daha fazla sevap alır. Bunu unutmamak lazım. Bu her kaydı için geçerlidir. Her, ee, her konuda geçer. Hayırlı bir işi başlatan kişi onu devam ettirenden daha fazla sevap alır. Dolayısıyla selam veren kişi hayırlı bir işi başlattığından dolayı alan devam ettirmiş oluyor. Ondan daha fazla ne yapar? Sevap alır. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde bu çok açık ve net olarak görülür. Selam verene Allah Celle ve Hazretleri 10 sevap yazar, alana ise 1 sevap yazar diyor. O nedenle selam veren insan olup 10 sevabı kapmaya çalışmak daha uygun ve daha doğru olur.